İnternet ve Hukuk Platformu Hazırlayan ve sunan Avniye Tansu Sevgili Açık Radyo dinleyicileri, 15. dönemde İnternet ve Hukuk programının ilkine hoş geldiniz. Evet herhalde burada benim de Ömer Madro olarak bir konuşma yapmam bekleniyor. Yani hayatımızın en önemli iki konusundan ikisinden birden bahsedebilecek bir programı başlatıyor olmanın da hakikaten rahatlığı ve huzuru içinde olduğumuzu rahatlıkla söyleyebiliriz. İnternet önemi giderek kavranmaya başlanan fevkalade önemli dünyanın en süratli iletişim ve haber alıp verme araçlarından biri olarak ve dünya çapında insanların örgütlenmesini çok büyük ölçüde kolaylaştıran bir dal olarak karşımıza çıkıyor. Hukuksa yani hukukun üstünlüğü ve hukuk devleti özellikle de hukukun üstünlüğü anlamında bir hukuktan bahsedersek her birimizin tek tek ve toplu olarak hayatımızda en çok yeri işgal eden ve etmesi gereken bir kavram alan. Bu ikisinin birleştiği bir noktada bir program yapıyor olabilmek çok keyifli ve sizi burada konuk etmekte diyelim. Artık konukluk kimin kimin uhtesinde o da pek belli değil ama bana bu ilk konuşma fırsatı verdiği için Avniyat Ansu çok mutluyum. Estağfurullah demem gerekiyor. Çünkü biz sana teşekkür ediyoruz. Öncelikle internet ve hukuk platformu olarak. Bu sponsor da olmadığı halde böyle bir programı yayına sokman bir defa konuya verdiğin önemin en somut kanıtı oluyor. Artı sivil toplum örgütleriyle Açık radyo gibi sivil bir radyonun somut bir işbirliği anlamına da geliyor. O yüzden e, doğrusu heyecan verici böyle bir programda görev almak, işbirliğine girmek. E, i̇nternet ve hukuk konulu Bilgi Üniversitesi'nde yaptığımız panelde ilk defa konuşmuştuk. Böyle bir yayını değil mi? Evet. Yanlış hatırlamıyorsam oldukça da iyi geçen bir paneldi pek evet. çok bilmediğimiz konuda çok e, hakikaten aydınlatıcı konuşmaların yapıldı ve orada neden bu kadar geciktim diye düşündüğümü de hatırladım bu konuyu hı hı. E, açık radyo doğru dürüst getiremedik diye daha önceden bir de şöyle bir yanı var bu programın konusunun e, pratik ihtiyaçlara pratik e, gereksinimlere cevap vermesini umuyoruz Özellikle şu son bir yıldır internet ve hukuk arasındaki somut ilişki sık sık gündeme geliyor. Ee, bizim platformumuz örneğin Rütük Yasası'nın ilk itirazlarının ardından kendiliğinden oluşmuştu. O zamandan bu zamana geriye dönüp bakınca gerçekten konunun tartışılması lazım. Yani Türkiye'de internet daha yeni olduğu için. Aa, bir de internet hukuku mu şimdi bizim için erken canım diye yaklaşımlar söz konusu ama değil. ...işte örneği yürütük yasası örneğin. Evet yani zaten internet bilebildiğim kadarıyla... ...hukuki alanda bilim ve teknoloji çok önde gittiği için... ...hukukun kaçınılmaz olarak arkadan gelerek düzenlemeye yetişmek için uğraştığı bir alan. Dolayısıyla dünyada da oldukça önemli bir sorun oluşturuyor. Türkiye'de de senin de dediğin gibi çok acil olarak da gündeme gelen... ...bu radyo televizyon yasasının apar topar... Meclise bütün sakıncalarıyla çok çeşitli toplum kuruluşlarının sivil toplum kuruluşlarının ama pek çok da hukukçunun yazarın ve başta da cumhurbaşkanının bir yetkin hukukçu olarak çok etraflı olarak ayrıntılı olarak koyduğu gibi sakıncalarını şimdi tekrar gündeme gelince bütün yani internetin ne hale geleceğini Merakla bekliyoruz. Merakla bekliyoruz Bu arada konuğu Konuğumuzu tanıtalım Konuğumuz konuk değil işte Arkadaşımız üyemiz avukat Erdem Türkekul internet ve hukuk platformunun Oluşum hikayesini bize anlatacak İlk rütük yasası tartışmalarının Amen ardından Biz nasıl toparlandık istersen bir evet, Özetle e, Öncelikle merhabalar Şimdi internet hukuk platformunun kuruluş aşaması zaten bu yasaya çok bağlı. Bu yasa kurulduktan sonra Ömer Bey'in dediği gibi bu birçok platformdan birçok ses yükseldi. Fakat orada çok önemli bir fark vardı. Bileşimle uğraşan direkt sektörün içindeki insanlarla hukukçuların yaklaşımı aslında çok fazla aynı değildi. Ee, Türk İnternet.com'da yapılan işte ilk toplantılarda bu ortaya çıktı ve e, bu platformun oluşmasına da çok büyük bir etken oldu. Çünkü sektör haliyle çok fazla e, bu işte düzenleme yapılmamasını e, ve e, mümkün olduğunca daha serbest bir hareket alanı verilmesini istiyordu. Fakat buna karşılık bazı e, hukukçular, özellikle ceza ile ilgili hukukçular... E, hukukun her şeyi düzenlemesi gerektiğini, internetin de burada farklı bir ortam olmadığını, e, birebir olarak e, birçok cezai hükmün ya da sorumluluğun gündeme gelmesini e, söyledi. Ve ilk e, oluşum bu kanun çıktıktan sonra herkes çok kötü olduğunda hemfikirdi fakat nasıl bir çözüm getirilebilir o noktadaydı. E, i̇nternet hukuk platformu da işte baştan beri siz de içindesiniz. Burada hukuk e, bir alternatif oluşturabilme amacını taşıdı. Birinci olarak bir hükümete dahi işte bu konuda yol gösterebilecek, hukuki düzenlemelerde en azından bir başvuru kaynağı olabilecek bir e, düşünce içinde kuruldu. Fakat kuruluşundan sonraki gelişim aslında belki beklenilenden çok çok daha hızlı oldu. Çok daha... E, Ufuk belki dardı kuruluşunda fakat zaman içinde çok farklı kesimlerden insanların katılmasıyla çok geniş ve çok düzenli bir grup oluştu. Kendi içinde çeşitli alt gruplar oluşturarak gerçekten çok ciddi çalışmalar yaptı. Bu ciddi çalışmaları çeşitli kendisi paneller düzenledi, seminerler düzenledi ya da işte İNET'ten Bilişim Zirvesi'ne kadar birçok platforma katılarak bu panellerde anlattı ve çok gerçekten de bakıldığında şu an için internetle ilgili internet ve hukukla ilgili yazılar içinde çok ciddi bir yeri var internet ve hukuk platformu üyelerinin ve böylece gerçekten baştaki düşünülen ufkundan çok daha geniş bir yerde olduğunu görüyorum bu noktada ben bir şey daha bir fikir geldi aklıma da onu tartışmaya sokabilir miyim dedim yani bu ...senin biraz önce sözünü ettiğin hızlı ve hareketli, verimli diyebileceğimiz gelişmede... ...belki de genç insanları, yani geleceklerini... ...Türkiye çok genç nüfuslu ve dinamik nüfuslu bir ülke... ...geleceklerini doğrudan doğruya ilgilendirdiğini düşündükleri son derece önemli bir meseleyi... ...internet meselesini öncelikle kendi hayatlarında bir ihtiyaç olarak gördükleri için belki de platformu da bu şekilde hareket etmeye bir anlamda zorlayan bir atmosfer olmuş olabilir. Yani Bundan daha hayati genç insanlar için önlerini görebilmek ve hareket alanlarını görebilmek için fevkalade haklı diyebileceğim kaygılar içinde olan genç insanların bastırması bilerek ya da bilmeyerek etkili olmuş olabilir mi? Mutlaka. Yani o aslında gençlik bütün platformda olan bir şey. Yani yaşta çok ilgili değil ama böyle bir dinamiklik var. Yani başından beri toplantılarda işte sorumluluk almakta, bunu yerine getirmede gerçekten çok gönüllü ve yani en ufak mesela bir olayda işte buluşulamasa dahi internet üzerinden çok hızlı böyle bir bilgi alışverişiyle ona bir tepki ee, anında verebilme gibi bir imkanı ne oluyor? Ee, bir de bu çok önemli bir konu şu e, bizde genel olarak yapılan düzenlemelerde çok fazla şey olmadığından e, dışarıya bakma e, olayımız olmadığı için platformun öyle bir e, güzelliği var. Çünkü Tüm e, yurt dışı düzenlemelerini, işte Amerika Avrupa Birliği ya da işte çeşitli ülkelerin düzenlemelerini en azından burada yol gösterici nitelikte e, birçok çalışmasını ya Türkçe'ye çevirdi ya örnekleriyle Türkçe'ye çevirdi. E, böyle de bir bilgi hazinesi oluşturuyor. Evet, arşiv e, bellek oluşuyor yani. <gülüyor> evet ve üstelik e, ücretsiz olarak kolayca herkesin ulaşılabileceği biçimde şu anda e, ivhp.net web sitesinde. E, ...bu arşiv kullanılmayı bekliyor. Ama biz esas ödevimizi henüz yapmadık. Yapamadık çünkü... E, o ...gelişmelerin ardında koşmaktan... ...oturup teorik çalışma yapmaya çok çok fazla zaman ayıramadık. Sebebi de bir, bir kere her birimizin normal yaşamında zaten e, uğraşıları var. Bu bir gönüllü uğraş. E, birincisi bu. ikincisi dediğim gibi... ...olaylar her şeyin önünde gidiyor. Neyi takip edeceğinizi şaşırıyorsunuz. Bizim amacımız kuruluşta şeydi bir beyaz kitap oluşturmak. Türkiye'de ve dünyadaki bütün örnekleri toplayıp sonra da buyurun bir de buraya bakın demek. Kanun koyucuya ve onlarla birlikte çalışana. Ama az kaldı gri kitap tezgahta. Ah, harika. <gülüyor> Şimdi bir ara vermeden önce ben bir de bu ikinci bölümde de herhalde bu internet ve hukuk programlarında neler yapılması gerektiği konusunda yani önümüzdeki haftalarda ilerleyen programlarda neler yapacağınızı dinleyeceğiz herhalde. Ben ama hı hı. ayaklarımın ucuna basa basa ilk <gülüyor> turda kaçıp gideceğim. E, hayırlı olsun. E, çok yeni teşekkür programlar. ederiz. elbirliğiyle inşallah sıkmadan insanların yardımlarında olmayı. Evet, yani çok tayin edici önemde, konular konuşuyoruz diye düşünüyorum ben de. Bu özellikle çok kaçmaktan kovalamaya vakit bulamadığımız ortamın en tipik örneğini de tabi bu radyo televizyon yasası yapılıyor. iki gün içinde de meclise tekrar genel kurula intikal edeceği ve kimsenin içine sinmediğini söylediği bir kanunun ısrarla gelmesi gibi tuhaf bir durumla da karşı karşıyız. Bari ona uygun bir parçayla devam edelim. Sonra yani ara verelim sonra devam ederiz it's too late brother aslında çok geç olmadan birader şeklinde de çevirebileceğimiz bir programda New Orleans müziği Merit Doggins and the Bloodhounds'dan dinleyerek devam edeceğiz Thank <laughs> you. Evet, şimdi aramıza Sayın Füsun Nebil Sarp katıldı. Füsun Hanım, turkinternet.com'un kurucusu. Ayrıca e, internet ve hukuk platformunun da kurucusu. E, nasıl oldu diye ona soruyorum ben şimdi. Mikrofonu Füsun Hanım'a geçiriyorum. Teşekkürler Avniya Hanım. E, aslında internet işi çok yeni bir iş biliyorsunuz. Dolayısıyla da bir takım kurallara ihtiyacı var. Ancak bu kurallar e, henüz bütün dünyada da yeni yeni belirleniyor. Acele etmemek gerekiyor. Çünkü boyutları daha henüz anlaşılmamış durumda. Bu konu ilk defa gözümüze e, Süper Online'ın bir forum yöneticisi olan Coşkun Akının hapse mahkum olmasıyla geldi. E, Mart 2001'de Coşkun Akın avukatı Fikret İlkiz'le temas kurduk. Bir takım konuşmalar yaptık fakat daha sonra tabii işler araya giriyor. Fikret Bey'in işleri, bizim işlerimiz öyle kaldı. İkinci defa gündeme öyle, pardon, gelmesi Pardon böyle nedeni, bir platform kurulması konusunda mı Tam öyle değildi. Platformu zaten hatırlarsanız bizler, sizler hepimiz birlikte oluşturduk. İlk baştaki fikir platformu değil bir çalışma grubuydu. Fikret Bey'le de konuşurken... Acaba internet ve hukuk konusunda neler yapılabiliri konuştuk. Acaba hı hı. işte türkinternet.com'da ne tür yayınlar yaparız, insanları nasıl bu konuda bilinçlendiririz bu tür bir konuşmaydı. O işbirliği bir yerlerde e, biraz yavaşladı. İşte o, tam o dönem Rütük malum Mayıs'tan <gülüyor> devreye girdi. Rütük girince de biz bir takım tabi haberler veriyoruz sürekli ama... Ortamı gözledik. Ortamda etkin bir hareket gözükmedi. Özellikle de bilişim sektörü organizasyonlarından, kuruluşlarından böyle bir hareket bekledik. Hiçbirinden bir şey yok. Sadece mail listelerinde bir takım mailler, protestolar vesaire. Bunun üzerine konuyu açmak için Haziran sonunda e, Türk İnternet bir breakfast forumu ilan etti. O breakfast forumda Erdem'in Şimdi ikinci safhada biz Erdem'le bir yakınlaşma içine girdik. Platformu zaten ikinci babası <gülüyor> Erdem. Biz Erdem'le nasıl yaparız diye Erdem hukukçu bacağını oluşturdu olayın. Biz internetçi bacağını oluşturduk ve şöyle bir toplantı yaptık. E, politikacı, hukukçu, internetçi ve tarafsız bir gazeteci böyle bir konuşmacı grubu. Karşılığında bir dinleyici grubu. Karşılık önce onlar konu yaşlar Sonra sorular sorulsun diye bekledik. Ve o toplantıda biz ilk defa bir çalışma grubu anons ettik. Bir çalışma grubu kuruyoruz. Kimler çalışmak ister dedik. Bir hayli başvuru oldu biliyorsunuz. İlk hızla da çok çok oldu. Sonra bir kısmın nefesi yetişmeli. Hep öyle, sonra... öyle. <gülüyor> Aynen. Sonra e, Rütük işte Sezer'den geri döndü falan. Ama biz devam ettik. Çünkü biliyorduk bir gün geri döneceğini. Hemen arkasından Temmuz başında ikinci breakfast forumu oluşturduk. Onda da yine bir politikacı Sayın Uluç Gürkan sağ olsun. E, yine bilişimciler, yine avukatlar hep beraber bir platform oluşturarak ne yapılması gerektiğini tartıştık. Üçüncü forumu da Ağustos ayında. Onu Sayın Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk açmıştı ve bir konuşma yapmıştı. Şimdi bu breakfast forumlar sürerken diğer yanda platform oluşmaya başladı. İçinde çok değerli arkadaşlarımız hepsi büyük bir ne diyelim cevvazlıkla başladılar çalışmaya. Herkes bir şeyler üretmeye. Öyle olunca platform ayağa kalktı. Kendine bir at seçti ve bağımsız kendi başına gayet bugün başarılı bir Türkiye'de de e, bu konuyu çok büyük iddiayla söylüyorum internet ve hukuk konusunda başvurabileceğiniz tek sivil platform olarak ortaya çıktı bu platformun e, disiplinli çalışmasında bir kişinin çok büyük rolü olduğunu düşünüyorum şimdi evet e, e, getirdiğiniz koordinatörün evet, değil mi şimdi ilk başta e, Türk Komun e, yönetiminde gidiyordu ama Türk İnternet.com ticari bir şirket olduğu için sonuçta e, probleme yol açıyor olabilir diye e, düşündük. Bu işin tamamen bir sivil organizasyon olması gerekiyordu. O çerçevede de biz e, bu konuda ben daha önce Tuncer Üneyt Türkiye Bilişim Vakfı'ndan birlikte çalışmıştım. Başka bir organizasyonda ne kadar disiplinli ve takipçi olduğunu biliyorum. Kendisini öneri <gülüyor> götürdük. Tesadüf değildi yani. Hayır değildi bilerek. Ee, öneri götürdük. O da memnuniyetle, sevinçle alırım dedi. O, arkadaşlar herkes çok e, olumlu karşıladı. Onun üzerine Tuncel Bey de işin koordinatörü oldu. Ee, şimdi ben Erdem Kula e, şeyi sormak istiyorum. Uluç Gürkan da üyemiz. Evet. E, Uluç... Hatta pardon bir şey söylemek istiyorum. Uluç Bey'in şöyle bir sözü de var. Eğer burada üreteceğiniz şeyleri bana getirebilirseniz, bunları Millet Meclisine sunmaktan büyük bir mutluluk duyarım şeklinde bir sözünde tekrarlamak isterim. Evet, Nitekim sunma da hazır. Erdem Türkiye Kula, onun web sitesi adresinden bastığı önergelerle ilgili özeti okumasını rica edeceğim ben. En azından konu başlıklarını. E, Uluç Gürkan kendi web sitesinde e, gardını almış durumda. Ne kadar hoş. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Şimdi Uluç Bey de aslında bu konudaki birçok insan gibi birkaç ana nokta belirlemiş. Bundan işte bir tanesi zaten radyo-televizyonla ilgili bu tekerleşme konusunda. E, i̇kinci olarak bu devlet ihaleleri konusunda, devlet ihalelerinin sınırlandırılması yönünde. E, rutin oluşumu çok önemli çünkü ee, radyo televizyon kuruluşları da bunu sıklıkla e, söylüyorlar. Çünkü burada bir kurulun oluşumu daha sonra vereceği kararları da etkileyeceği için oluşumunun tekrar değerlendirilmesi ve son olarak da internetle ilgili e, maddenin tamamen kaldırılması yönünde bir değişiklik önergesi e, kendisinin mevcut. E, bu Uluç Bey zaten daha belki bizim çalışmalarda da hani az çok kendisinin bu konudaki fikirlerini biliyoruz. İnternetle ilgili bu şekildeki kısıtlayıcı hükümlerin kaldırılması yönünde. Zaten birçok düşüncesini bugüne kadar açıkladı. Kendisi böyle bir değişiklik önergesiyle de en azından konunun gündeme gelmesi açısından önemli bir adım atmış olacak mecliste. E, aslında bir internet ve hukuk platformu üyesi olarak bir milletvekili üye olarak da interneti kullanış biçimi de örnek oluşturacak kadar seri ve e, başarılı bence. Evet. E, sürekli bilgi güncelleniyor. Nitekim arkadaşımız Erdem Türkekul'da e, önergeleri oradan e, printout almış galiba değil mi? Basarak almış. Efendim vaktimiz azaldı. Bu ilk programdaki acemiliklerimizi affedin. E, çok kısa bu programın formatı hakkında bilgi vermek istiyorum ben şimdi, Açık Radyo dinleyicilerine. E, bir defa her programda bir güncel konu temel başlık olarak ele alınıp tartışılacak. O konunun uzmanı olan bir platform üyesi de burada benimle birlikte olacak. Ve e, o konunun uzmanı, konuğumuza soruları birlikte yönelteceğiz. Ondan sonra kısaca her programın sonunda bu konuyla ilgili yani internet ve hukuk konusuyla ilgili eğitim, öğrenme, başvuru kaynakları, örnek olaylar, kişiler ve kurumlar, yayınlar ve bazı internet adresleri vereceğiz. Onun için bir tür internet ve hukuk yemek programı gibi düşünüp kalemli kağıtlı e, olursanız e, sonradan gerçi açık sitede de yayınlanacak bu programların özetleri ama internet adresi yazmak çok sevimli bir şey değil o bakımdan hatırlatıyorum. Ee, bu programda örneğin size vereceğimiz hemen iki tane adres var. Bir tanesi Harvard Hukuk Fakültesi'nde e, şu anda sürmekte olan ücretsiz bir internet ve hukuk kursu. Kursun konusu e, kişisel bilgilerin gizliliği. Privacy in Cyberspace genel başlıklı. Harvard.edu e, web adresinden e, cyberlaw bağlantısını tıklayarak gidebilirsiniz. Ayrıca bunlar e, bu kurs ve benzerleri bizim e, çift ve çift ve çift ve nokta, I nokta net, e, internet sistemimizden de bağlantılıdır. İki tane etkinlik haberimiz var bu programda. Bir tanesi. E, 2 Mayıs'ta İstanbul Üniversitesi ceza kür, e, Ceza hukuku kürsüsünün hazırladığı bir e, seminer. Diğeri de hemen onun arkasından 3 Mayıs Cuma günü e, Marmara Üniversitesi rektörlük binasında Sultanahmet'te yapılacak olan İstanbul Barosu İnternet ve Hukuk Komisyonu'nun etkinliği. E, şimdilik bu kadar sevgili dinleyiciler. Bundan sonraki programımızda Avukat Fikret İlkiz'le Rütük Yasası'nı tartışacağız. Umarız mutlu bir tartışma olacaktır bu. Bu ilk programda benimle birlikte oldukları için sevgili Erdem Türke kula ve Füsun Sarpa teşekkür ediyoruz. Biz de teşekkür ederiz. Erdem bir işaret ediyor. Galiba söyleyeceği bir şey var. Hoşçakalın. Çok kısa... Bu internet ve hukuk platformu ile ilgili bu siteyi ziyaret edip özellikle e, kurulmuş olan alt gruplar var hukukla ilgili e, en azından bu e, tüm ilgilenenlerin bu grupları bir şekilde e, dahil olması bu çalışmalara katılmasının çok faydalı olacağını da burada belirtmek gerek. Sağ olun. Çok teşekkürler. İnternet ve hukuk platformu. Hazırlayan ve sunan, Avniye Tansu